8. Remz Bu Remz'in beyanından evvel en mühim iki suale cevap yazılacak. 1. Sual Bütün kıymetler kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur'an'ın işaretine ve iltifatına ve Hazreti i̇mam Ali'nin radıyallahu anh takdir ve tahsinine ve Gavs-ı Azam'ın teveccüh ve tepşirine veçi ihtisası nedir? O iki zatın kerametle Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermenin hikmeti nedir? El-Cevap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 Hazreti İmam Ali radıyallahu anh başta Ruhi bihihtedet ila keşf-i esrar bibatnihi ve ortalarında vemnihni ve ya'del celal kerameten bi esrar ilmin ya halimu bikancalet ve ahirde mekalu Ali ve ibn ammi Muhammed ve sirru ulumin lil halaiki bir hazine-i olarak gösteriyor. Halbuki zahirinde yalnız bir münacaattır.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 kendi hazinesinin bir kısım pırlantalarını ahir zamanda neşreden Risale-i Nur'u şahit gösterip, Celcelutiye'yi bir hazine-i ulum ve bir define-i ilmiyedir diye bir hakkın medhü edebilir. Üçüncüsü, malumdur ki bazen gayet küçük bir emare, bazı şerait dahilinde gayet kuvvetli bir delil hükmüne geçer. Yakin derecesinde kanaat verir.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 Biri yirmiyedinci de ve zeymûhin ba'deha diğeri otuz birde ve bâzûhin ba'deha der. İşte Risale-i Nur'un sözleri otuz üç ve bir cette otuz iki ve mektubat namındaki risalelerin dahi bir cette otuz iki ve bir cette otuz üç olup bu münacatla mutabık olması ve yalnız risale şeklinde iki adet zeyilleri bulunması ve o zehirlerin birisi yirmiyedinci sözün ehemmiyetli zeyli ve diğeri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 Hem mesela ikinci mertebede Yasin kelimesiyle hem ikinci söze, hem ikinci mektuba, hem ikinci lemaya, hem ikinci şua'a baktığından, münasebet genişlendiğinden gizlenmiş. Hem mesela وَكَافٍ وَهَا يَا۪ينَ يَا وَعَيْنٍ وَصَادِهَا yani كَافْ هَا يَا عَيْنْ sad Beşinci mertebede bulunması, hem beşinci söze, hem beşinci mektuba, hem beşinci lemaya, ve dördüncü şuğa olan ayeti hasbiye risalesine hem üçüncü şuğa olan münacaata baktığı cihetle münasebet genişlenmiş gizlenmiş buna başkaları kıyas edilsin. La yalemul ghaib illallah. Vallahu alemu bil sabab. Astafirullah min kattai ve katiyat ve min sehbi bagladati. Walhamdulillah yala nimet el iman ve Kur'an Qur'an.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 سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ 31. mektubun 31. lem'asının 31 meselesinden bir meseledir. Bir tek cümle olan kısacık bu hadisin 5 lem'ay-i icaziyesine dair bir nüktedir. Buraya bir münasebetle girmiş. اَلْخِلَافَةُ Badi ثَلَاثُونَ sene, Hadis-i şerifin ihbar-ı gaybî nev'inden tarihçe musaddak 5 lem'ay-i icaziyesi vardır. Birincisi, hulefa Raşidin'in hilafetleriyle Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın 6 aylık hilafetinin müddeti 30 sene olacağını ihbardır. Aynen çıkmış. İkincisi, 30 senelik halifeleri olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Ebcedi ve cifri hesapları 1326 eder ki o tarihten sonra şeraiyeti hilafet daha takarrür etmedi hilafeti aliye-i osmaniye bitti üçüncüsü 30 kelimesi cifr hesabı 1087 eder ki tarihçe hilafeti abbasiyenin inkirazı ile hilafeti osmaniyenin takarrürüne kadar olan zamanı fetret tayyedilse 1080 küsur kalır eğer nakız hilafetler sayılsa, telâthûne senetendeki sene lafzı ilave olur. O halde 1202 eder ki, Rumuzat-ı Kur'aniye Kur risalelerinde hem inna fetehna leke, hem Fatiha, hem Sure-i Nasr, hem Sure-i Alak gibi çok yerlerde aynen hilafetle beraber devlet-i İslamiye'nin hem terakki, hem galibiyet devresi olan 1202 tarihini gösterir hem nakız hilafetle beraber bütün müddet-i İslamiye 1202'dir ki tam tamına tevafukla haber verir. وَاِنْ وَا اِسْتَقَامَتْ اُمَّتِ فَلَهَا يَوْمٌ illa فَنِصْفُ يَوْمٌ Hadisinin mucizane ihbar-ı izah eder. Yani bu hadis kıyametten değil, belki galibane hakimiyeti İslamiye'den haber veren 18. lemada, ve başka yerde bu hadisin 3 lemay icaziyesini beyan ettiğimden burada kısa kesiyoruz. Dördüncüsü, İnnel hilafete ba'di ila ahir şeddeli inne yuzbir. El hilafete 1141, ba'di 86 eder. Yekunu Arabice 1328 olur ve Rumice 1326'dır ki Hulefâ-i isimleri ikinci cihde gösterdiği aynı tarihe ve hürriyetin üçüncü senesindeki ınkıta hilafetin tarihine tam tamına tevafuku, elbette o lisanül ül gayb olan zatın lisanında tesadüfi olamaz. Belki onu da görmüş, ona da işaret etmiş. Beşincisi, İnnel hilafete şeddeli nun bir nun sayılsa 1192 eder ki, aynen, Telâthûne seneten cümlesinin gösterdiği gibi 1202 tarihine 10 farkla tam tevafuk ederek tam ve nakıs bütün müddet hilafeti göstermesi ve yalnız hilafet kelimesi 1111 edip tam hilafetin müddetine tam tevafukla beraber o müddete işaret eder. Telâthûn kelimesinin cifri hesabı olan 1087 adedine 24 gibi cüz'i bir farkla muvafakat etmesi Elbette ve herhalde o muhbir gaybinin gaybînin bir işareti gaybiyesidir ve bir nevi mucizat gaybiyesinin bir lemasıdır. İşte bu kısacık hadisin camiyetine sair cevamiül kelim olan hadisler kıyas edilsin. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ 18. Lema Risale-i Nur'dan haber veren 1. kerameti Aleviye Risalesidir. Teksir Lem'alar ve Teksir Sikkeyi Tasdik-i Gaybi mecmualarında neşredilmiştir. 28. lema Risale-i Nur'dan haber veren 2. Kerameti Aleviye risalesidir. Tamamı Teksir Lem'alar mecmuasında, Kerameti Aleviye kısmı ise Teksir Sikkeyi Tasdik-i Gaybi mecmuasında neşredilmiştir.